aleyküm arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Bugün Hazreti Rasul'ün örnekli çerçevesinde sunduğumuz Medine'de gelen hükümler bölümünün 32. bölümünü sunacağız inşallah. Konumuzun alt başlığı Allah yolunda temizlenmek, arınarak, yücelmek birinci bölüm. Haram kavramı haramlar üzerine birinci bölüm. İslam'ın temel hükümlerinin iki yönlü olduğunu biliyoruz. Arınarak temizlenmek, harekete geçerek güzel şeyler yapmak, arınma hükümlerine haram diyoruz. Haram hükümleri kesin olan hükümlerdir. Kesin olan hükümler, yapılması kesinlikle yasaklanan şeylerdir. Ancak arınma konusunda kesin hüküm yerine yapmazsanız sizin için iyi olur şeklinde tavsiye hükümler de vardır. Haram, yenilmesi, içilmesi, yapılması kesin olarak yasaklardır. Tavsiyeler ise farklı yapma imkanı varken söylenen şeyin yapılmamasıdır. Hani bir konuda daha güzeli varken yapmakta olduğun veya yiyip içmekte olduğun şeyi yapmamak daha iyidir gibi tavsiye edilen hükümlerdir. Hükümlerin ikinci yönü yapılması kesin emredilen veya tavsiye edilenlerdir. Aynı haram hükmünün mantığı gibidir. Yapılması kesil olanlara farz veya Arapça aslındaki gibi vacip denir. Farzlar her halükarda yapılması şarttır. Tavsiyeler ise yapmakta veya yapmamakta olduğun şeyden daha farklı, daha iyi, daha güzel bir şeyin tavsiye edilmesidir. Hani yapmayabilirsin veya başka şekilde yapabilirsin. Ama Allah tarafından o konuda şöyle yaparsanız sizin için daha hayırlı, daha iyi olur söylediği şeylerdir. Genelde kaydı olarak Müslüman fakihlerin söylediği şeyler haramı işlememek farzdır. Farzları terk etmek haramdır şeklinde bir çapraz hüküm silsilesi koymuşlardır ki usulen doğru olarak varsayılabilir. Yani bir haramı işlememek Allah tarafından emredilmiştir. Bu emir farz olarak telakki edilebilir. Bir farzı Yerine getirmek Allah tarafından emredilmiştir. Bu farzı yerine getirmemek Allah'ın emri çiğnendiği için haram kabul edilir. Allah'ın hükümleri arınma, insanları kötülüklerden temizleme, daha güzel şeyleri yapma özüne dayıldır. Böylece arınarak temiz bir insan olma, güzel şeyler yaparak iyi bir insan olma yolunda Allah'a inanan insan sağlam bir yola girmiş olur. İyi insan olma yolunda yürüyen insan temizlenmeden iyi insan olamaz. Düşünün ki bir insan güzel şeyler yapıyor, iyi insan olma yolunda çaba sarf ediyor, hatta insanlara iyi insan olarak hizmet veriyor ancak benliğinde, yaşamında temiz olmayan şeyler de var. Böyle bir durumda o insanın yaptıkları güzel şeyler ilk anda güzel gibi görünse de ileri boyutta zulme dönüşür. Mesela yalan söylemek, ikiyüzlü davranmak Allah tarafından kesin olarak yasaklanmıştır. Bu yasaklar kişiliğin, temizliğinde ana unsurlardan biridir yalan söylemeyi, yüzlü riyakâr olmayı kişiliğinden, hayatından silememiş birisi çok güzel işler yapabilir. Yaptığı güzel işlerle iyi insan olarak tanımabilir. Peki böyle bir insana güvenilir mi? Elbette hayır. Çünkü o insanın yalanı, ikiyüzlülüğü, riyakarlığı, içselleştirmesi iyilik yaptığı konulara da yansır. Yaptığı şeylere samimiyeti değil, ikiyüzlülüğü, çıkarı katar. Böyle bir durumda yaptığı güzel şeyler zulme dönüşür. İnsanları kandırmayla sonuçlanır. Güvensizlik ortamı hiçbir zaman insan ilişkilerini sürekli kılmaz. Mesela bir insanı düşünün. Allah adına, İslam adına çok güzel şeyler yapıyor. Toplumda yaptıklarıyla takdir kazanıyor. Ama bir bakıyorsunuz Allah'ın haram kıldığı şeylerden bazılarını yapıyor. Yalan söyleyip ikiyüzlü davrandığına dair kesin belgeler ortaya çıkıyor ne dersiniz veya ne yaparsınız o insanın yaptığı iyi şeyler hatırına yalanını ikiyüzlülüğünü riyakarlığını kabul edebilir misiniz veya böyle biri salatı ikame etmiyor oruç tutmuyor Allah'ın haram saydıklarından bazılarını yiyor içiyor o insana Müslüman olarak güvenebilir misiniz her yapılan güzel şeyin ardında temizlikte aranır hani Müslüman değil de farklı bir inanca sahip olsa inancında da yaptıkları yasak sayılmasa bir derece inancına göre davranıyor dersiniz. Ama Müslüman olarak biliniyor, Allah'ın arınma kuralları olarak belirttiği haramlardan bazılarını işliyor, o zaman inancına göre davranıyor diyebilir miyiz? Güven unsurları çelişkili olmamaktır. Çelişkiler, çelişkili durumlar insana güven doğurmaz. Bu gelişten sonra haram nedir, ne değildir, haram hükmünü İslam dininde kim verir konuları üzerinde duralım. Ayetlerde tuharrimu. Haram Mescidül Haram derken harame hurrima haramna hurumo olarak ifade edilen haram hükmünden kasıt nedir? Yani ayetlerde bu şekilde geçiyor genelde. Bu ifadelerle geçiyor. Arapça haram din kurallarına aykırı olan dini bakımdan kesinlikle yasak olan eylemleri tanımlayan terimdir. Biraz önce verdiğim kelimelerde aynı kalıptaki 3 harf h ha, r m mim yani bu kelimeler ortakla olarak kullanılmış ama cümle içindeki Eklemelerle, esire üstün veya ötüre eklemeler ile cümle içinde farklı ifadeler yapılmış ama kalıp aynı, değişmemiş. Türkçe'de genel anlamda dini yasak veya dinlerde yasak olan davranışları tanımlamakta da kullanılır haram kelimesi. Fıkıh terminolojisinde Allah'ın şeriat ya da kanun koyucu olarak tanımlanan şari'nin yani kanun koyucunun yapılmaması mutlak biçimde emrettiği fiillere verilen genel isimdir haram. Hukuk terminolojisinde ise fıkıh terminolojisiyle ile hukuk terminolojisini ayırdım. Çünkü fıkıh denilince genelde bizim Müslüman fakihlerin ürettikleri fıkıh ifadelere usul açısından veya hukuk açısından veya terminoloji açısından Müslüman fakihlerin ürettikleri ifadelere denilmektedir. Hukuk deyince evrensel genel bütün toplumları ifade eden bir hukuk nosyonu içerisinde ifade edildiği için ikisini ayırdım. Hukuk termitesinde ise bir şeyin yenilmesini, içilmesini, yapılmasını yasaklayan yasalar çıkarmaktır. Yasak koyma işlemi Arapçada tahrim kelimesiyle ifade edilmiştir. Tahrim kılma, yasaklama yani haram hükmü vermektir. Her ne kadar haram kelimesi dinsel olarak algılansa da Arapça literatürde her yasaklama, tahrim kılma, her yasaklanan, haram edilen olarak ifade edilir. Onun için Allah, Nâh Suresinin 116. ayetinde mealen şöyle diyor. Dillerinizin uydurduğu yalana dayanarak bu helaldir, şu haramdır demeyin. Çünkü Allah'a karşı yalan uydurmuş olursunuz. Kuşkusuz Allah'a karşı yalan uyduranlar kurtuluşa eremezler.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 Halbuki bu ayet bütün insanlık içindir. Mekke'de gönderilen bu ayetler putperest Araplara hitap etmekte. Ancak putperest Araplara söylenen bu sözler Müslümanları da ilgilendiriyor. Ama ayetlere meal verenler, ayetleri değerlendiren Müslümanlar, ayetleri Müslümanlar için zannediyorlar. Halbuki ayet tahrime yani haram kılmaya, haramlara bir tanım getirmektedir. Mekkeli putperest Araplara denmektedir ki öyle kafanıza göre şu helaldir, şu serbesttir, bu haramdır diyemezsiniz. Siz insanlar dillerinizin döndüğü şekliyle dillerinizin uydurduğu yalanla şu yasaktır, şu serbesttir diyemezsiniz. Bugünün hukuksal terminesiyle ayet anlarsak Allah'ın bugüne seslendiğini düşünürsek ayet şu anlama gelir. Ey insanlar! Sizler dillerinizin uydurduğu yalanlarla insanlara yasaklayıcı yasalar yani kanunlar Çıkaramazsınız. Buna hakkınız yok. Allah'ın özgür bıraktığı insanları kendi uydurduğunuz yasaklayıcı yasalara mahkum edemezsiniz. Kendi keyfinize, kendi kafanıza, kendi anlayışınıza göre yasaklayıcı yasalar koyarak haram ilan edemezsiniz. İnsanı yaratan Allah, yarattığı insanlarla ilgili yasaklama yani haram koyma hakkına sahiptir. Hiçbir insan veya hiçbir insan topluluğu, insanların uyacağı yasaklar, serbestliler koyamaz böyle yapanlar Allah'a yalan uydurmuş Allah'a iftira etmişlerdir İslam yaşama düzeni olarak bireysel veya toplumsal bütün insanların uyacakları yasaları belirler İslam'ın yasaklayıcı yasaları yani ilan ettiği haramlar yaşamla ilgilidir yaşamın temel kuralları ile ilgilidir ayetlere göre din soyut bir kavram değil somut bir kavramdır din somut kavram olarak insanların yaşamına hükmeder Nasıl düşünecek, nasıl inanacak, nasıl yaşayacak? İslam'ın düşünme, inanma, yaşama kuralları dindir. Yani düşünme, inanma, yaşama düzenidir İslam. Allah İslam'ın dışındaki düşünme, inanma, yaşama düzenlerine de din diyor. Allah'ın ayetlerinde tarif ettiği dinin anlamına göre laiklik, kapitalizm, sosyalizm, ateizm, Düşünme, inanma, yaşama kuralı koyduğu için Allah'ın ayetlerine göre, Allah'ın ayetlerinde kullandığı Arapça kelimeye göre, Arapça din kelimesine göre dindir. Onlar da bir düzen olarak ortaya çıkmaktadırlar ve Allah buna din diyor. Allah onlara batıl din diyor. Ancak laik ateist, liberal düşünüş, düşünme, inanma, yaşama düzenini din kapsamına almaz. Laik ateist, liberal düşünüş sadece inanma ve bireysel etik kurallarına din der. Allah din olgusunda böyle bir tanımı kabul etmez, Allah bu tanımı kabul etmezken atalar dini kavramıyla toplumların, toplumlar içindeki bireylerin hayat algılarına, düşünüş felsefelerine, inanış ve yaşama biçimlerine din der ve bunu atalar dini tabiriyle, terimiyle ortaya koy. Kur'an'daki din tanımına göre bugün sadece adına din denilen inanış biçimleri değil, bütün devletlerin uyduğu düzenler din tanımının içine girer. Nitekim Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu zamanda Türk Dil Kurumu'nun çıkardığı ilk sözlüklerde Türkiye Cumhuriyeti'nin dini Kemalizm olarak kabul edilmiştir. Böyle yazılmıştır. 1946 yılında basılan Türk Dil Kurumu bundan önceki, yani o tarihten önceki basılan Türk Dil Kurumu'nun sözlüklerinde Türklerin dini Kemalizm'dir diye geçer. Sonra kaldırdılar Menderes döneminde. Onlar din kelimesini yerinde kullanıyorlar. Biz ne kadar cahil desek de. Allah ayetlerinde toplumlara egemen olan devletlere de seslenmektedir. Onun için Allah İbrahim'i Nemrut'a, Musa'yı Firavun'a, Muhammed'i Putperest toplumun Mekke yönetimine karşı gönderirken onların devlet düzenlerini karşısına almıştır. Atalar dini dediği şey onların devlet düzenleridir. Toplumdaki soyut kavram olarak inanış biçimleri değil, devletin düzenidir. İbrahim Nemrut'la mücadele ederken Nemrut'un dini denilen şey Nemrut'un düzenidir. O, atalarından gelen kültüre dayanarak düzen oluşturur. Düzenini, geçmişinden gelen değerlerin adına yaptırdığı heykellere dayandırır. Musa, Firavun'un şahsında Mısır'ın devlet düzenine karşı çıkar. Mısır'ın, insanları köleleştiren düzenini hedef alır. Firavun, uydurduğu Tanrı, Ra'nın adına devleti yönetir. Ra'nın yeryüzündeki gölgesi sayılan Firavunların heykelleri etrafı süsler. Mekke Devleti, Atalarından gelen değerlerin heykellerini yaparak Kabe'yi doldurur. Onlar adına Mekke'de düzen kurar. İnsanlara yasalar kor. Onların her biri geçmişten gelen kültürlerindeki insanlara ruhani anlamlar yükler. Onları tanrılaştırır. Heykellerini toplumun gözlerinin önüne dikerek derler ki, işte bizim sırtımızı dayadığımız, adına yasalar çıkardığımız kutsal varlıklar bunlardır derler. Böylece somut olarak yaptıklarına, Soyut kavramlar üreterek yaşamlarına felsefe üretirler. Günümüzün devletleri de aynı şeyi yapar. Layık, ateist, sol, liberal, kapitalist bütün devletlerin meydanlarında heykeller vardır. Her devlet heykellerin ruhani varlığında düzenini oluşturur. Devletine felsefe edinir. Onlar adına yasalar çıkarır ve onlar adına bir düzen oluşturur. Türkiye Cumhuriyeti'nde kutsallaştırdığı ruhani lider Mustafa Kemal'dir. Heykelleri meydanları doldurur. Ona dayanarak felsefe üretilir. Yaşama biçimi oluşturulur. Rusya'da Lenin, Stalin, Çin'de Mao, Avrupa'da, Amerika'da birçok lider meydanları doldurmuştur heykelleriyle. Eğer bir toplumun meydanlarını tek kişinin heykelleri dolduruyorsa tek ruhani lideri tek tanrılı bir yaşama düzeni dini var demektir. Eğer meydanları birçok kişinin heykelleri dolduruyorsa, çok ruhani lideri, çok tanrılı yaşama düzeni, yani dini var demektir. Tabi bu yaklaşım biçimi, Kur'an'da geçen Arapça din kelimesinin karşılığı olarak algılanır. Ancak bugün Müslümanlar dahil, bütün dinler laikleştirilmiş Müslümanların inandığı Müslümanlık da laikleştirilmiş somut yaşam biçiminden soyut kurallara dönüştürülerek soyut olana din, somut olana düzen denilmiştir. Ayetlerde bu ayrım asla kabul edilmez. Fakat günümüzün din felsefesi, hatta Müslümanların itikad felsefesi veya akidevi olarak ortaya koydukları felsefe veya İslam felsefesi diye uydurdukları felsefe bir soyut din kavramı üretir. Böylece layıkleştirilmiş bir din karşımıza çıkarır. Müslümanlık adına. Böylece sosyal din algısı ortaya çıkmış olur. Sosyal din algısı nedir? Sosyal din algısı toplumda soyut bir kavramdır. Bugün sosyolojide incelenen sosyal din algısı toplumda soyut bir din kavramıdır. O toplumsal düzeni yönetmez. O toplumsal düzenin yasalarını oluşturmaz. O sadece sosyal bir varlık olarak toplumda bireysel olarak kişilerin veya toplumsal olarak kişilerin bireysel ve ailevi Yaşamlarını ilgilendirir ama toplumsal yaşamlarını asla ilgilendirmez. Böyle tarif edilir. Sosyal din algısı nerede? Sosyolojide. Ama Allah bunların hepsini kabul etmez. Der ki olmaz öyle şey. Atalar dini diye bir terim getirir. Bu atalar dininde toplumun ister bireysel ister toplumsal düşünüş, inanış ve yaşama biçiminin hepsine din der, İşi kapatır. Günümüzde Muhammed gibi, Musa gibi, İbrahim gibi bir Resul gelse karşısına aldığı kişiler, kurumlar, devlet başkanları, devletler olurdu. Hiçbir zaman direkt toplum olmazdı. Nitekim İbrahim toplumu hedef almadı. Nitekim Musa toplumu hedef almadı. Nitekim Muhammed toplumu hedef almadı. Bunların her birisi direkt toplumun tepesinde yönetici olan kişileri hedef aldı. Söylemlerini onlara göre yaptı, söylemlerini onlara karşı söyledi. Toplumada sahip çıktılar. Devletin başındaki kişileri hedef alır, onların çıkardığı yasalarla koydukları kavramlardan, haramlardan söz ederek, yasalardan söz ederek onların düzenini reddederdi. Bugün eğer Musa gibi, İbrahim gibi, Muhammed gibi bir Resul gelmiş olsaydı. Devletlerin yasalarına, sizin dininiz size, benim dinim bana derdi. Kur'an'da yaşamlarından kesitler verilen bütün Resuller hiçbir zaman toplumları direkt karşılarına almamışlardır. Onların her biri toplumları yöneten, onları kandıranları karşısına almıştır. Topluma sahip çıkmışlar, toplumları yalanlarıyla yanlışa sürükleyen, toplumların sırtından geçinenlere karşı mücadele vermişlerdir. Allah'ın Firavun gibi, Nemrut gibi, kişileri karşısına almasının, onların dininden yani düzeninden söz etmesinin anlamında onların yasalarıyla yaptıkları uygulamalar reddedilmiştir. Haram koyma yani tahrim etme, yani insanlara yasak koyma, yani yasaklayıcı yasalar çıkarma konusunda Allah bütün yetkilerin kendisinde olduğunu belirtir. Peki Allah'ın bu temel hükmü karşısında kimler nasıl Allah'a rağmen haram hükmü yani İnsanlara yasaklayıcı yasalar belirler. 1. Toplumları yönetenler, krallar, imparatorlar, sultanlar, padişahlar, devlet başkanları devlet adına yasa çıkaranlar, toplumları yönetenler, devlet adına yasa çıkaran kişi ve kurumlar, İbrahim'in, Musa'nın, Muhammed'in mücadelesinde açıkça muhatap alınmışlardır. Diğer resullerde de benzeri ilişkiler vardır. Ancak eski yöneticilerin çoğu küçük kabile veya klan reisleriydi. Yahya, İsa Roma İmparatorluğu'na karşı mücadele vermişti. Romalılar Yahya'nın kafasını keserek İsa'yı da çarmıha gelerek öldürdüler. Biraz önce verdiğim Nas Suresinin 116. ayetinde ve Ara suresinin 33. ayetinde söz edilenler toplumlara yöneticilik yapanlardır. Onlar keyiflerine, arzularına, yalanlarına, çıkarlarına göre şunlar haram yani şunlar yasak, şunlar helal yani şunlar serbest demişlerdir. Allah onların bu şekilde yasa yapma haklarının olmadığını bildirir. Günümüz yöneticileri de ya kendileri hükümran olarak ya da devletlerinin kurumlarına yasalar çıkartarak toplumlara şunlar yasak, yani şunlar haram, şunlar serbest, yani şunlar helal demektedirler. 2- Rasullerin helal haram ilan etme hakları yoktur. Onlar Allah'tan başka hiçbir varlıkta helal haram koyma hakkı olmadığını topluma, toplumun yöneticilerine bildirirler. Rasullerin kendileri de helal haram hükmü koyamazlar. Allah Rasulü Muhammed'e Kahrim Suresinin birinci ayetinde şöyle diyor. Ey Nebi, eşlerinin rızasını gözeterek Allah'ın sana helal kıldığı şeyi niçin kendine haram ediyorsun? Allah çok bağışlayan, çok esirgeyendir. Peki Resul kendine Allah'ın helal kıldığını yasaklayamazken, yani haram kılamazken topluma yasak koyabilir mi? Elbette hayır. Allah Resulü Muhammed'i ten ancak sana indirlerini topluma tebliğ etmekle, sana bildirlerini topluma emretmekle görevlisin diye uyarmaktadır. Allah'ın rasulleri kanun koyucu değildir. Kanun koyucu Allah'tır. Nerede? Sadece İslam'da değil. Allah yaratıcı olarak bütün insanlara seslenmektedir. Kanun koyucu benim. Müslümanlar inanmış, inanmışlar olarak elbette Ya Rabbi sensin derler. Bazıları da sapıdır, irtidal der. Sen değilsin derler. Başkaları da var derler. Ama Allah bu hükmü bütün insanlara söylüyor. Ey insanlar, kanun koyucu benim diyor. Allah'a inansınlar inanmasınlar, Müslüman olsunlar olmasınlar, bütün insanlara sesleniyor. Ey insanlar, kanun koyucu benim diyor Allah. Allah'ın kanun koyuculuğunu reddedip de kendileri kanun koyanlara karşı, kendilerini yasa çıkaranlara karşı Allah Resullerine gönderiyor. Mesela Firavun gibilere, mesela Nemrut gibilere, mesela Mekke önderlerine gibi veya Roman imparatorlarına gibi, Sezarlara gibi onlara gelen mesajlar bu. Siz kanun koyucu değilsiniz. Kanun koyuculuk, yaratıcı olan Allah'a aittir. Resuller, Allah'ın gönderdiği kanunları, yani Allah'ın yasalarını insanlara tebliğ etmek, iktidar nasip olursa topluma uygulamakla görevlidir. Allah'ın bildirmediği konularda, Resullerin kanun koyma hakkı yoktur. Mesela Allah bir kanun göndermediyse, bir yasa göndermediyse, o zaman Resuller, burada bir boşluk var, biz bu boşluğu dolduralım deme hakkına sahip değillerdir. Allah, Maide suresinin,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 hüküm istiyorlardı. Resul kanun koyamayacağı için Allah'tan hüküm bekliyordu. Sorular sıkışınca Allah bu ayeti gönderdi. Ayette anlatılan soru sormayın. Eğer soru sorarsanız hakkında hüküm gelir. Yani yasa gelir. Yani kanun gelir. Gelen kanun sizi kısıtlar. Yani size yasak getirir. Halbuki Rabbiniz Sorduğunuz sorular konusunda sizi bağışlamış, yani sizi serbest bırakmıştır. Allah'ın serbest bıraktığı konularda sizler niçin soru sorarak, illaki hüküm isteyerek kendinizi zora sokuyorsunuz anlamındadır. Gelen ayet. Bu ayette Rasulün tavrı sorulan sorulara karşılık hüküm koyamayacağını bilerek konuyu Allah'a havale etmişti. Kanun koyma yetkisi olsa beklemez anında hüküm verirdi. Resul Muhammed'in arkadaşlarıyla istişare ederek ayet olmadan uyguladığı hükümler var baktığımız zaman tarihine. Uygulama yapıldıktan sonra uygulamayla ilgili bazı ayetler geliyor, bazen de gelmiyor. Uygulama hakkında ayet gelirse gelen ayet ya uygulamayı reddediyor, Bedir esirleri hakkında verilen hükümdeki gibi ya da tasdik ediyordu. Haram aylarda savaşı önlemek için savaş çıkarmak gibi. Resulün arkadaşlarıyla istişare edip uyguladığı bazı konular vardır ki, hakkında hiçbir ayet gelmemiştir. İşte bu tür hükümler, Maide suresinin 101. ayeti hükümdedir. Yani Allah'ın hüküm göndermediği konularda, Resul de, müminler de serbest bırakılmıştır. Ayetlerin indirilme sürecinde, yani Resulün yaşamında, Müslümanlar Resulü örnek alarak, onun emrine uyarak uygulama yapıyorlardı. Allah Resulün verdiği kararları, ya red ediyor ya da kabul ediyor ya da suskun davranarak Müslümanların uygulayacağı metodu belirtiyordu. Yani Allah demek istiyordu ki Resulünüz gibi kararlar alabilirsiniz. Ayetler indiriliyor olsaydı yanlış olduğu için red edilebilirdi. Doğru olduğu için kabul edilebilirdi veya serbest bırakılabilirdiniz. Ancak ayetlerin kapısı kapandı. Resul vefat etti. Ayetlerin kapısı kapanınca ayetlerin hüküm vermediği tüm konularda serbestsiniz istediğiniz gibi davranabilirsiniz. Ancak Nisa suresinin 58 ve 59. ayetlerine göre aranızdan seçtiğiniz yöneticilere uymak zorundasınız. Onlar sizin içinde bulunduğunuz şartlarda, o şartlar nedeniyle size ayetlerin hükmetmediği konularda hükümler koyabilir bir düzeni sağlamak için. Örneğin trafik yasası yok geçmişte. Bugün trafik sorunları çıktı. O zaman yöneticiler bir hüküm koyabilir veya işte yeni gelişen hayat şartlarında farklı şeyler çıktı ve Müslümanların yöneticileri var. Bu yöneticiler ne yaptılar? Bir düzen sağlamak için belli kurallar koydular. Onlara uymak zorundasınız. Fakat yöneticiler değişirse, şartlar değişirse, hükümler de değişebilir. Çünkü Allah'ın hükmü değildir bunlar. Bunlar o zamanın, o mekanın şartları doğrultusunda yöneticilerin aldığı tedbirlerdir. Bu tedbirleri bir başka yönetici değiştirebilir. Farklı bir neticeliye koyabilir. Bunları Allah'ın hükmü gibi algılamak ve dinin temel hükmü saymak şirktir. Dikkatinizi çekiyorum. Şirktir. Çünkü onların vereceği hükümler asli değil, geçicidir. Allah'ın dininden sayılmaz, İslam'ın hükmü sayılmaz. Çünkü İslam'a göre, ayetlere göre ebedi olacak, değişmez olacak, İslam'ın temel hükmü olacak, yasayı, hükmü ancak Allah bildirir. Allah'ın bildirmediği bir konuda kişiler geçici tedbirler olsun diye ve bir düzen sağlansın diye Nisa suresinin 58 ve 59. ayetlerine göre verilen yetkiler nedeniyle, yönetici olarak verilen yetkiler nedeniyle ama dikkatini çekiyorum, 58 ve 59. ayetlere göre verilen yetkiler değilse Müslümanların başına 58 ve 59. ayetlerde anlatılan özellikler de bir yönetici değil farklı özelliklerde yöneticiler geçmiş. Onlar değil. Dikkatinizi çekiyorum. Onlar zaten konunun tamamıyla dışında. 58 ve 59. ayetlerdeki anlatılan özelliklerdeki yöneticiler esastır. Onların özelliği nedir? Onlar bir şeyi uygularken önce Allah'a uymak zorundadırlar. Onların verdikleri kararlar Allah'ın hükümlerine asla aykırı olmamak zorundadır. Hangi hükümlerine? Allah'ın açıkça belirttiği, açık ve seçik belirttiği hükümlere asla aykırı olmamak zorundadır. Olduğunuz zaten onların yöneticilik hakkı bitmiştir. Bugün Müslümanların başında Allah'ın gönderdiği yasalara uygun bir şekilde toplumu yönetirken Allah'ın göndermediği konularda hüküm veren insanlar yok. Böyle yöneticiler yok. Tamamıyla onlar Allah'ın yasalarını inkar etmişler. Hiç dikkate almamışlar. Kendi kafalarına göre her konuda yasa çıkarıyorlar. Allah Lisa suresinin 58-59 ayetlerinde onlardan bahsetmiyor. Onlar Firavunlar gibidir. Onlar Nemrutlar gibidir. Onlar Allah'a dikkat etmezler. Nisa suresinin 58 ve 59 ayetlerinde Allah'a inanıp Allah'a dikkat eden, Allah'ın koyduğu sınırlar içerisinde toplumu Müslümanları yönetenlerden kast ediliyor. İşte onlar Allah'ın yasa koymadığı konularda eğer ihtiyaç varsa, şartlar zorlamışsa ne yapar? Bu zorlanan şartlarda toplumsal düzeni sağlamak için hükümler korlar ama o hükümler sadece onları bağlar ve sadece onlarla ilgilidir. Ve yöneticiler değiştiği zaman, yeni yöneticiler geldiği zaman onları kaldırabilir, yerine yenisini koyabilir. Ve onların hiçbirisi bu bizim hükmümüz, İslam'ın hükmü diyemez. Böyle bir algıyla hareket edemez. Müslümanlardan bazıları, Allah'ın Tövbe Suresinin 29. ayetinde mealen bildirdiği, kendilerine kitap verilenlerden, Allah'a ve ahiret dinine inanmayan, Allah ve Resulünün haram kıldığına haram saymayan, hak dini kendine din edinmeyen kimselerle küçülerek elleriyle cizye verinceye kadar savaşın veya Arah Suresinin 157. ayetinde mealen, yanlarındaki Tevrat ve İncil'de yazılı buldukları, o Nebi'ye uyanlar var ya, işte o nebiyi onlara... İyiliğe emreder, onlara kötülükle men eder, onlara temiz şeyleri helal, pis şeyleri haram kılar, ağırlıklarını ve üzerlerindeki zincirleri indirir, o nebiye inanıp ona saygı gösteren, ona yardım eden, onunla birlikte gönderilene uyanlar var ya, işte kurtuluşa erenler onlardır ifadelerinden giderek Allah Resulünün de haram hükmü verebileceğini söylemektedirler.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 Haşr suresinin 7. ayeti Resul'ün Allah'ın emriyle dağıttığı ganimetlerle ilgili olarak onun dağıtımına uyun. O ne verdiyse alın sözünü çarpıtarak şöyle diyorlar. Allah Resul'ünden size gelen her şeyi dinin hükmünden sayın. Onlar bu sözleriyle Allah Resul'ünden geldiği iddia edilen her sözü yani her hadisi dinin sözü saymışlar. Hadislerde geçen hükümleri dinin hükmü kabul etmişlerdir. Ayetlere aykırı bu düşünce ayeti çarpıtırken Resul'e Allah'a büyük bir iftira olarak dönmektedir. Allah'ın ayetleri birbiriyle çelişmez. Allah bir ayetinde Resulüne senin haram hükmü verme hakkın yok derken diğer ayetinde var demez. Allah Tahrim Suresinde Resulüne helal bir şeyi haram kılmayı yasaklarken... Tövbe suresinin 29. Arah suresinin 157. ayetinde Resulün haram kılma hakkından söz etmez. Çelişkiler ayetlerde değil, meallerdedir. Şimdi Kur'an'ın özüne uygun olarak Tövbe suresinin 29. ayetine meal verelim. Kendilerine kitap verilenlerden, Allah'a ve ahiret gününe inanmayan, Allah'ın haram kıldığını bildiren Resul'e uymayan, hak dini kendine din edinmeyen kimselerle hakimiyetimizi kabul edinceye kadar, elleriyle cizce verinceye kadar savaşın. Yine Araf suresinin 157. ayetini Kur'an'ın özüne göre mealendirirsek şöyle anlam verebiliriz. Yanlarındaki Tevrat ve İncil'de yazılı buldukları o nebiye uyanlar var ya, işte o nebi onlara iyiliği emreder, onları kötülükten men eder, onlara helal olan temiz şeyleri, haram olan pis şeyleri bildirir. Allah'ın helalleriyle haramlarıyla onlara hükmeder. Böylece onların kendi kendilerine hüküm verdikleri şeylerin aslını onlara bildirerek onları kendi zincirlerinden kurtarır. O Nebi'ye inanıp ona saygı gösteren, ona yardım eden, onunla birlikte gönderilenlere uyanlar var ya işte o kurtuluşa erenler onlardır. Tövbe suresinin 29. ayetinde putperes Araplara verilen ultimaton vardır. putperes Araplar ayetin başlangıcından itibaren Allah'a itaate, Allah'ın hükümlerine boyun eğmeye çağrılır. Böyle olmasına rağmen 29. ayette ayetlerin özünden koparak Rasulün haram kılabileceği anlamını vermek konuyu anlamamaktan ibarettir. Allah Rasulü Tövbe suresinin ayetleriyle Allah'ın yasaklarının esas olduğunu, bundan böyle müşriklere Allah'ın yasalarını uygulayacağını söyler. Zaten Müslümanların ilk hadçında Ali'nin müşriklere hitaben okuduğu bu ayetler, Baştan itibaren konuya açıklık getirirken bazı Müslümanların bu ayete Rasulün haram hükmü verebileceği şeklinde meal vermesi anlatması anlamsızdır. Kur'an'ın özüne de aykırıdır. Yine Araf suresinin 157. ayetinde ise Yahudi ve Hristiyanlar muhataptır. Ayetin özü şöyledir. İncil'de ve Tevrat'ta bir nebinin geleceğinden söz edilerek Hristiyan ve Yahudilerin gelecek nebiye uymaları istenmektedir. Ancak onlar Allah tarafından görevlendirilen Nebi Muhammed'e inanmamışlardır. Halbuki Resul Muhammed onlara Allah tarafından gönderilen uyacakları yeni hükümleri yani yeni haramları yani yeni yasakları bildirecek eskilerin hükmünü kaldıracaktır. Yahudiler ve Hristiyanlar ise Allah'tan kendilerine bildirilenlere ek olarak alimleri, rahipleri, hahamları papazları vasıtasıyla kendilerini köleleştiren birçok haram hükmü koymuşlardır. Ayet onlara şunu diyor. İşte size gönderilen Resul Muhammed sizi zincirlerinizden kurtaracak, sizler kendi kendinize yasaklar yani haramlar koyarak, Maide Suresinin 101. ayetindeki ifade ettiği gibi haramlar koyarak kendinizi zincirlerle bağlayarak köleleştirmişsiniz. Muhammed ile size sizi kurtaracak hükümler gönderiyorum. Muhammed'e uyarsanız özgürleşirsiniz. Ayetin anlatmak istediği buyken Müslümanların Ayete yanlış meal vererek Resul adına düzenlenen hadisleri, dinin hükmü kabul etmeleri, Resulün de İslam adına hüküm koyacağını iddia etmeleri Kur'an'ın özüne aykırıdır. Ne Muhammed ne de diğer Resullerin haram kılma, helali haram yapma, haramı helal yapma hakları yok. Bu hak sadece tek ilah olan Allah'a aittir. Hiçbir Resul Allah adına helal haram hükmü koyamaz. Resullerin helal haram hükmü koyma, helal haram hükmü verme hakları yok vardır demek onları risalet makamından çıkarıp ilahlık makamına yükseltmek olur ki bu durum İslam'ın özüne aykırıdır. Kısaca rasuller serbesti, yasak ilan ederek kanun koyamazlar. Örneğin verdiğimiz ayetler ve Kur'an'da görebileceğimiz benzeri ayetlerle anlamamız gereken şey asla rasullerin hüküm verme haklarının olmadığını bilmek, ona göre inancımızı, düşüncelerimizi, yaşamımızı oluşturmaktır. 3 Allah Tövbe suresinin 30 ve 31. ayetlerinde mealen şöyle diyor. ''Yahudiler, Üzeyir Allah'ın oldur dediler. Hristiyanlar da Mesih Allah'ın dediler. Bu onların ağızlarıyla geveledikleri sözlerdir. Sözlerini daha önce kafir olmuş kimselerin sözlerine benzetiyorlar. Allah onları kahretsin. Nasıl da haktan batıla dönüyorlar. Allah'ı bırakıp bilginlerini, ruhbanlarını ve Meryem oğlu Mesih'i Rab edindiler.'' Halbuki onlara ancak tek ilaha uymaları emir olundu. Ondan başka Tanrı yok. O bunların ortak koştukları şeylerden uzaktır. Bu ayetlerde özet olarak anlatılan şudur. Onlar yani Yahudiler ve Hristiyanlar rasullerini, bilginlerini, ruhbanlarını ilah edindiler. Bu nasıl oldu? Ayetin açıklamasıyla ilgili Rasulden ve ilim adamlarından gelen bilgilere göre Yahudiler, Hristiyanlar, Üzeir ve İsa için Allah'ın oldu dediler. Sonra alimleri ve ruhbanları olan hahamlar, papazlar, rahipler helal haram hükümleri koydular. Böylece Allah'ın helal haram hükmü koyma hakkına yetkisine kendilerini ortak ederek saptılar. Allah bu ayetleriyle din adına ortaya çıkan alimlerin, müştehitlerin, fetva makamlarının, raiplerin, hahamların, papazların, helal haram hükmü verme haklarının olmadığını ifade etmektedir. Geçmişteki topluluklar bu noktadan saptılar. Müslümanlar da arkalarından gidiyorlar. Halbuki mezhep tarihini okuduğunuz zaman hiçbir müştehit benim hükmüm kesin bir hükümdür demez bir şey söylediği zaman. Bu elimdeki delillere göre verdiğim bir hükümdür. Siz bununla ilgili daha Farklı bir delil bulursanız hükmemi terk edin der. Onlar sadece görüş olarak belirtmişlerdir. Ama kraldan fazla kralcı olan insanlar onların bu görüşlerini dinin temel görüşü olarak saymışlar ve şöyle demişlerdir. İşte İmam Şafi'ye göre şu haramdır, İmam Azam'a göre bu haramdır, İmam Ahmet bin Hanbel'e göre bu haramdır. Bunlara inanmazsanız sapık olursunuz deyip çıkmışlardır. Bu insanların kendisi bu ifadeleri kullanmış mıdır sorusunda hayatlarına baktığınız zaman asla. Böyle bir şekilde kullanmamışlardır. Bize uymazsanız sapık olursunuz diye. Ve tam tersi söylemişlerdir. Başka bir delil varsa bulursanız hemen gidin ona yapışın demişlerdir. Kısacası Tevbe suresinin 30 ve 31. ayetleri kraldan fazla kralcıların oluşturduğu dinlere ait hükümlerdir. Dikkatinizi çekiyorum. Kraldan fazla kralcıların. Burada hahamlar, papazlar, rahipler, Müslümanların kültüründe de bazı müştehitler, bazı fakihler, bazı o işte mezhepler tarihinde anlatılan şey var. Mukallit müştehitler var tabir olarak. Hani müştehit var bir de mukallit müştehitler. Mukallit müştehitlerin kraldan fazla kralcılığı ile ne yapmışlardır? Allah'ın haram koyma hakkını insanlara vermişlerdir. Halbuki o insanların kendileri böyle bir şeyden Allah'tan korkarak asla böyle bir şeyden istifade etme yoluna, böyle bir şey yapma yoluna gitmemişlerdir temelde. Tahrim suresinin birinci ayetine yeniden dikkat çekmek istiyorum. Ey Nebi! Eşlerinin rızasını gözeterek, Allah'ın sana helal kıldığı şeyi niçin kendine haram ediyorsun? Allah çok bağışlayan, çok esirgeyendir. Dikkat ediyorsanız ayet, Ey nebi eşlerinin rızasını gözeterek Allah'ın sana helal kıldığı şeyi niçin kendine haram ediyorsun diyor. Eşlerinin rızasını gözetmek, insanların rızasını gözetmek, cemaatlerin rızasını gözetmek, katlerin meshetlerin rızasını gözetmek, sevilen liderlerin rızasını gözetmek, zenginlerin, varlık sahiplerinin rızasını gözetmek. Uzatabiliriz konuyu bakın. Rızasını gözetmek. Daha doğrusu, birilerinin rızasını gözeterek Allah'ın helal kıldığı bir şeyi haram kılamayız. Peki, Allah'ın rızasını gözeterek helali haram kırabilir miyiz? Tekrar soruyorum. Peki, Allah'ın rızasını gözeterek helali haram kılabilir miyiz? Cevaplar var mı? Allah'ın rızasını gözeterek helali haram kılabilir miyiz? Elbette hayır. Aslında Allah hiçbir şekilde kendisinin helal kıldıklarını insanların haram kılamayacağını söylüyor. Tabi bunu derken insanların neden helale haram kıldıklarına da işaret ediyor. Mesela Resul eşlerinin rızasını gözeterek helali haram kılmış. Başkaları başka şeyleri gözeterek helali haram kılabilir. Allah bu ayet ile bize şunu anlatıyor. Rabbinizin helal kıldığı bir şeyi ya nefsinizi gözeterek ya eşlerinizi, çocuklarınızı, annelerinizi, babalarınızı, akrabalarınızı, komşularınızı, arkadaşlarınızı, toplumunuzu, ülkenizi, ırkınızı vesaire. Partinizi, pırtınızı, dergahınızı, tarikatınızı, şeyhinizi, siyasi liderlerinizi gözeterek haram kılamazsınız. Allah bize bu yanlıştır diyor. Allah rızası için bile olsa helali haram kılamayız. Bir muhattisin dediği gibi ki o söz ne kadar tehlikelidir. Allah rızası için hadis uydurdum. Allah Allah. Neden yapmış bunu? Güya bir konuya anlatırken daha etkili olsun diye hadis uyduruyor. Çok iyi niyetli. Hani günümüzde var ya bazıları söylüyor, yani bizim yaptıklarımıza bakma, bizim kalbimiz temiz, bizim kalbimizde hiçbir kötülük yok, tertemiziz, ak ve pak içinde, nefsimizde, kalbimizde hiçbir kötülük yok, kalbimiz bizim çok temiz diyorlar da tamamıyla Allah'a aykırı bir hayat yaşıyorlar ya, Allah'ın haramlarına dikkat etmiyorlar ya, aynı onun gibi. Bu adamın da kalbi çok temiz, bütün yaptıkları Allah rızası için, İslam için, insanların uyarılması için ne yapmış? Allah rızası için hadis uydurmuş. Böylece kendine inanmazlarsa hadise inansın istiyor. Aynı şekilde müşteklerin, fakihlerin fetva makamlarının da Allah'ın helal kıldıklarını, Allah'ın rızasını gözeterek haram kılma hakları yok Allah rızası için. Eğer Allah ayetlerinde herhangi bir şeye kesin olarak haram dememişse, ihtihad eden, fetva veren kişi de Allah rızası gözeterek Allah'ın haram demediğine haram demişse, Allah'ın hüküm verme yetkisini kullanmış olur ki Allah bunu asla kabul etmez. Onların görüşleri haram hükmü olamaz. Ancak herhangi, ancak hangi noktalardan yapılanları sakıncalı görüyorsa, yani bir şey var, kendisine göre, kafasına göre hangi noktalardan yapılanı sakıncalı görüyorsa, açıklayarak yapılmaması iyidir diyebilir. Ben olsam yapmam, Şu aklıma takılıyor, kafama takılıyor diyebilir, kendi nefsi için. Veya bir arkadaşına, bir dostuna veya çevresine ben bunu hoş görmüyorum yapmasanız daha iyi ben yapmıyorum diyebilir. Ama bu Allah'ın hükmüdür. Bu hükmü, bu sözümü ben Allah'ın dini için söylüyorum diyemez. Söylediği anda müşrik olur. Anında. Öyle istediği kadar allame cihan olsun hiç fark etmez. Olan için şu iyidir diyebilir, şöyle yaparsanız iyidir diyebilir, kendi görüşünü söyleyebilir ama dine ifade edemez. Değilse şu şu şu nedenlerle bu haramdır dedikleri yani bu nedenleri sayarak şu şu haramdır dedikleri şey hakkında haram olduğuna dair bir ayet yoksa durum çok vahimdir ve zanla verilen bütün haram hükümleri veren ve bunu da ısrar eden kişileri müşrik yapar. Bu açıklamalardan sonra Müslümanların tarihinde oluşan mezheplerin oluşturduğu usulü fıkıhta yani hukuk usulünde yani fıkıh usulünde hükmün kaynağı nedir sorusuna verdikleri cevaplara bakalım. Ne diyordu onlar? Şeriatla ilgili hükmün kaynağı, İslam hükümlerinin kaynağı, Kur'an, sünnet, iştihat, icma, kıyas, Hanefiler örf de dediler, eklediler, Şafiler mesalihi Mursale de eklediler. Mesela ben örfü, mesali, mürseleyi pek bu sunumda almak istemiyorum. Şimdi bunları inceleyelim. 1- Kur'an. Kur'an'dan kasıt ayetlerdir. Allah ayetlerinde açıkça haram kelimesini kullanarak haram hükmü vermektedir. Ancak haram kelimesini kullanmadan yapılmamasını tavsiye ettiği şeyler vardır. Orada bizzat başta ifade ettiğim haram kelimesinin ilk üç harfi olan H, R ve Mim kelimeleriyle oluşmayan bir kelime kökeniyle başka şekilde tavsiye ettiği şöyle yapmazsanız daha iyidir dediği şeyler hariç. Bizzati haram hükmüyle, haram kelimesiyle ifade ettiği veya onun o üç harfin türevleriyle işte esiresi üstüsü değiştirerek söylendiği cümle içindeki ifade biçimleriyle ifade ettiği kelimeler haram hükmündedir. Tavsiyeler ise kesin hüküm değildir. Bazı müştehitler, tefsirciler ayetlerin yorumundan giderek haram hükmü vermektedirler. Dikkatini çekiyorum. Halbuki onların iştahatlarıyla verdikleri hükümler ayetlere dayansa da ayetin hükmü olamaz. İştahatların temelinde ayet bile olsa insanların akılları, muhakemeleri ve iradeleriyle verdikleri hükümler zandır. Efendim biz kendi kafamızdan uydurmadık. E bakmıyoruz burada ayet var. Bu ayetten giderek bunu söylüyoruz. Deseler bile bu hüküm zandır. O kişinin kendi görüşüdür. Kişinin kendi görüşü asla ayet hükmü olamaz. Bir kişi benim bu ayetten giderek verdiğim hüküm ayetin hükmüdür derse hesap günü işi zordur. Allah zannın haktan olmadığını söylüyor. Allah'ın haktan saymadığı hükümler Allah'ın dininin hükmü olamaz. Böyle olmasına rağmen fıkıh usulünde Müştehitlerin hükümleri, dinin hükmü sayılarak Tövbe Suresinin 31. ayetiyle karşı karşıya kalmaktadırlar. Tabii bu sayanlar kendileri mi? Çoğu kendileri değil. Kraldan fazla kralcılar öyle sayıyor. Ayetlere göre bir şeye haram diyebilmemiz için işin içine iştahat, yorum, tevil, tefsir girmeyecektir. İşin içine iştahat, yorum, tevil, tefsir girerse orada kesin hüküm yoktur. Yine fıkıh usulü kaidelerine göre haram hükmünün belirlenmesi için onların ifadesiyle ifade edeyim. Subuti kat'i, delaleti kat'i bir nas olacaktır. Yani hem sabitliği, gelişi, delil oluşu sabit olan hiçbir tevile, hiçbir tefsire, hiçbir efendim farklı yoruma ihtiyaç duymayacak o delil. İkincisi delaleti kat'i olacak. Yani anlamı hiçbir şekilde tefsire, hiçbir şekilde yoruma, hiçbir şekilde tevile İhtiyaç duymayacak kesin hüküm direk hüküm olacak değilse olmaz. Ayet direk olarak bu veya bunlar haramdır diyecek. H harfi, R harfi ve Mim harfi kullanılacak. Bu üç harf kullanılmıyor ise orada kesin hüküm yoktur haram noktasında. Müştehitlerin hükümlerini dinden kabul etmek için Resul Muhammed'e isnan edilen bir söze dayanıyorlar. Bakın müştehitlerin hükümlerini dinden kabul etmek için Resul Muhammed'e isnan edilen bir söze dayanıyorlar. Bu söz nedir? Müştehit iştihadında isabet ederse iki sevap etmezse bir sevap kazanır sözüdür. Bu sözün evvela doğruluğu tartışılır. O bir kenara. Söz doğru olsa bile onların anladığı anlamda değildir. Müştehitler iştihad yolunda haram hükmü veremezler. Ancak görüş bildirirler. Bildirdikleri bu görüşe de Arapçada ne denir? Mezhep denir. Yani benim mezahibim, yani benim görüşüm şudur derler. Bu görüş bildirmektir. Hüküm vermek değildir. Arapçada mezhep, görüş bildirmektir. Mezahib. Görüşüm demektir. Dolayısıyla görüş bildirebilirler. Bu görüşleri dinin hükmü değildir, kesin değildir. Bildirdikleri görüşlerinde ortaya koyacakları emekten dolayı Allah katında değer kazanırlar. Çünkü Allah ne diyor? Akıl edin, fıkıh edin, hükmedin diyor. Yani basma kalıp hareket etmeyin diyor. Bir şekilde Çaba gösterin diyor, cehd edin diyor. E şimdi bu cehdi yapan kişiler elbette emeklerinin karşılığını alır. Ama tek şart, görüşlerine dinin hükmü dememek şartıyla. Görüşlerine dinin hükmü dedikleri gün çabamama kalmaz ortaya da direkt ilahlığa soyunmuş ve Allah'ın hüküm verme hakkına ortak olarak kendilerini göstermiş olurlar. Ama bunu yapmazlarsa Allah'ın ayetini dinleyerek ne yapmış olurlar? Akıl etmiş, fıkh etmiş. Yani, iyi ve doğru şeyleri tartmak için kendi gayretini göstermiş, muhakeme ulaştırmış, mahkeme yapmış ve iradesiyle de görüşünü yani mezhebini bildirmiş olurlar. Bundan dolayı da Allah katında takdire layık olurlar. Ama onların bildirdiği görüşler asla ve asla ve asla ve asla dinin hükmü olamaz. Tavsiyeler ise haram hükmünde değildir. Tavsiyeler yapıp yapmama konusunda Allah'ın yönlendirmesinden ibarettir. Allah haram hükmü koymadan yönlendirme yaptıysa, yani H harfini, R harfini, M harfini kullanmadan bir tavsiye yapmışsa, orada Allah'a uymak daha hayırlıdır. Uymamak ise haram değildir. Dikkatinizi çekiyorum. Tavsiyelerin tersi haram değildir. Zaten haram olacak olsaydı, kesin hüküm olarak Allah bildirirdi. 2. Sünnet Hükmün kaynağı sünnet dediklerinde hemen akla hadisler gelir. Halbuki sünnet iki anlamlıdır. Birincisi Resul Muhammed'in ayetleri uygulamasıdır. İkincisi Resul Muhammed'in ayetlerin olmadığı konularda ya kendine ya da geleneklere göre hareket etmesidir. İkinci kısım Maide Suresinin 101. ayeti karşılığı olan Allah'ın hüküm vermediği konularda kullarım serbesttir demesidir. Bu nedenle ikinci kısımda Resul'ün ortaya koyduğu uygulamalar dinlik hükmü değildir. Onlar iştahattır. Mezhebini ortaya koyuyor, görüşünü ortaya koyuyor. Hadislere bağlı sünnet anlayışı ise tamamen Arap örflerinin veya Araplardan gelen kültürün yani atalar dininin İslam zannedilmesinden ibarettir. Halbuki Allah Atalar dinine karşı ancak bu karşılık ayetlere ters olan konulardadır. Allah'ın hükümlerine ters düşmeyen gelenekler reddedilmemiştir. Hangi toplumun olursa olsun, ister Arapların gelenekleri, ister Farsların, ister Türklerin, ister Berberilerin, ister daha sonradan Müslüman olmuş Yahudilerin, Hristiyanların, Almanların, Fransızların, İngilizlerin, Çinlilerin, Hintlilerin geleneklerinden gelsin. Ayetleri ters değilse Allah orada bir şey dememiştir. Tevbe suresinin 30. ayeti Rasul Muhammed'in ayetlere dışındaki uygulamalarının hükmü sayılmasının önündeki engeldir. Sünnet konusunda daha önceki bölümlerde uzun uzun açıklamalar yaptığımız için burada açıklamaları yeterli görüyorum. Dikkat ederseniz bu sunumların başlarında sünnet konusunu detaylı bir şekilde eline boyuna incelemiştik. Onun için tekrar olmasın diye burada kesiyorum. 3. İctihad. Resullerin, alimlerin, ilim adamlarının müştehitlerin veya fakihlerin, ayetlerin hüküm bildirmediği konulardaki hükümleridir. İştahat yoluyla verilen bütün hükümler zandır. Zan ise haktan değildir. İştahat, hükümlerini din hükmü saymak, Tövbe Suresinin 31. ayetiyle karşı karşıya kalmaktır. Kıyas İştahatın farklı bir metodudur. Aslında kıyasta yeni bir hüküm yok. Haram edilen bir şeyin özelliklerinden giderek veya fıkhi tabirle illet bağlarından giderek haram hükmüne ayette açıkça söylenmeyen, ayetlerde sayılmayan şeyleri dahil etmektir. Yani ayetler inerken bazı şeyler sayılarak bunlar haramdır denilmiştir. Daha sonra gelişen hayat içerisinde ayetlerde isim olarak sayılmıyor ama mesela yiyecekler, içecekler veya yapılacaklar, o yasaklanan, haram kılınan şeylerin illet bağları, veya özelliklerinden giderek o yeni olan şeyleri ayete dahil etmektir kıyas, mukayese ederek. Mesela hamr yani şarap diye tercüme ediyoruz biz. Arapça'da hamr, şarap diye tercüme ediyoruz. Şarap olmayabilir ama şarap diye tercüme ediyoruz. Hamr, hamr, haram hükmüne ortak noktası alkol ve insanı uyuşturma özelliği nedeniyle rakının da, viskinin de, şarabın da, tekilanın da, veya Romun, cinin vesaire ne kadar içki çeşidi varsa aynı özellikli taşıyan onların hepsinin bu hükme dahil edilmesidir kıyas. Kıyasen diyoruz ki mesela evet ayetlerde tequila sayılmamıştır, viski sayılmamıştır, rom sayılmamıştır, rakı sayılmamıştır, şarap sayılmamıştır ama haram hükmünde sayılan hamr hükmünün, hamrın yasaklanma hükmünün içinde olan özelliklere uygun şeylerdir bunlar. İllet bağları hamrla aynıdır. Dolayısıyla bunlar da bu ayetin hükmü içindedir diye mukayese ederek sonuca varmak kıyas olarak nitelenir. Bu konuda önemli olan illet bağlarını iyi tespit etmektir. Yani illet bağlarında yorum geçerli değildir. O zaman istiad olur. Şu şu şu şu nedenlerle benzetiyorum demek değil. Önemli olan, önemli olan illet bağları aynı demek ki usulü kaydı olduğu gibi ne olacak? Delaleti kat'i olacak. İlletlerin de delaletleri kat'i olacak. Yani bu ona benziyor gibi yorumlar geçersizdir. Açıkça haram olan bu şeyin ortak özellikleri şu şeyde var diye kesin olarak belirtmek ve kesin olarak bulmak ve kesin olarak görmek gerekir. Bu karar deney yapılabilir, ispatlanabilir olmalı, yoruma dayalı asla olmamalıdır. Hani bilimsel bir kanun var. Bir şeye kesin diyebilmeniz için deneylenebilir, ispatlanabilir olmalıdır her şartta. İcma, Müslüman müştehitlerin bir iştahatta birleşmeleridir. Tarihte vaki olmuş mudur, olmamış mıdır sorgusunda olduğuna dair kesin bir delil yoktur. Yani icma olduğuna dair, herhangi bir konuda icma olduğuna dair kesin bir delil yoktur. Ama ben mesela fıkıh usulü kitaplarını okurken icma ile ilgili verdikleri örneklere baktığım zaman enteresandır. İcma ile ilgili verdiklerinde örneklerde denir ki mesela namazın farzına icma etmişlerdir. E zaten namazın namazla ilgili hükmü yani salat ikame etme ile zaten ilgili ayet var. Yani orada iştahat yok ki burada icma edilmiş olsun. İcma ile ilgili verilen hükümlere veya örneklere baktığınız zaman zaten hepsi Allah'ın ayetlerinde ifade edilen şeylerdir, emredilen şeylerdir. Kaldı ki bütün müştehitler, alimler, fakihler, fetva makamları. Herhangi bir iştahatlı birleşseler, diyelim ki olmaz ya, oldu. Mesela bugün 1,5-2 milyara yakın Müslüman var ve bu toplumda Müslüman ilim adamları var. Oturdular bir konuda bir yere geldiler, hem de hepsi geldi. Gelmeyenler de tasdik etti, Altına imzaladı. Hani bugün meşru bir laf var ya, birisi bir beyanat yapıyor, bir bildiri yayınlıyor. Herkes altına, ben bunun altına imzalarım diyor ya, aynı onun gibi. Oturdular, bir meclis oluştu. Bu mecliste bütün herkes... Fikrini söyledi söyledi sonunda bir fikirde ne yaptılar? Karar kıldılar. O meclisten karar bütün çıktı. Sonra oraya katılabilenler de kararı duydular. Ben de altını imzalıyorum, ben de altını imzalıyorum diye. Hiç kimse itiraz etmedi. Bir tane Allah'ın kulu oradaki verilen hükme itiraz etmedi. Herkes ittifak etti. Böyle bile olsa bu hüküm ayetin hükmü gibi helal ve haram olma hakkı yoktur. Bu hükmü. Böyle bir şey olamaz. Çünkü o insanların ortak noktada buluştuğu bir iştahattır. Bir görüştür. Allah'ın hükmü değildir. Çünkü onların insan olarak ortaya koydukları görüş zaten zandır. Zan ise haktan değildir. Fakat zan bile olsa Müslümanların birlik içinde olmaları iyidir. Bu Allah'ın hükmüdür. Birlik olun diyor Allah. Onlar da birlik olmuşlardır. Tamam görevlerini yerine getirmişlerdir. Ama Allah'ın ayetine göre birlik olduk deyip de Ya Rabbi bak senin ayetine göre birlik olduk. Ve birlik olarak da bu hükümde birleştik. Birleştiğimiz bu hükmü lütfen dininin hükmü say deme hakkımız yoktur. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey var mı? Ya Rabbi biz senin ayetine göre birlik olduk. Bir konuda iştah birleştirdik ve icma ettik. Bütünleştirdik. Birleştirdik. Bu görevimizi yerine getirdik. Bunun ödülü olarak da bizim verdiğimiz hükmü İslam'ın hükmü say. Yani senin ayetlerinle hükmettiğin gibi eşit say. Böyle bir şey var mı? Böyle bir hakkımız var mı? insan olarak. Bilgimiz, kültürümüz ne olursa olsun. Hiçbir insanın verdiği hüküm Allah'ın hükmüyle eşitlenemez. Böyle bir hak yok. Eğer iştahatla birlik oldukları şeyleri dinin hükmü sayarlarsa kötü bir şey yapmış olurlar. İştahatla birlik oldukları şeyleri dinin hükmü saymak yanlıştır. O zaman o birlikteliklerini din hükmü yapmış olurlar ki yaptıkları şey yeni bir atalar dini üretmektir. Ne yazık ki Müslümanların içine düştüğü durumlardan biri de Budur. Müslümanlar geleneklerini din birlik oldukları gelenekleri, örfleri, adetleri din edinmişler. gelenekleriyle birleştikleri şeyler için icma var deyip dinin temelini oturtmuşlardır. Bugün icma var dedikleri konulardan bazıları da geleneklerdir ayetlerin dışında, ayetle hükmedilen hükümlerin dışında. Aslında bütün Müslümanlar dikkate alındığında tarihin hiçbir yerinde İcma gerçekleşmiş değildir. Ama bakıyorsunuz ehli sünnet diyor ki rejim ehli sünnet alimlerinin ittifak ettiği üzerinde icma ettikleri bir hükümdür. Kayda. Allah'ın zina ile hükme dururken hangi müştehit bu hükmü kaldırıp da yerine rejim üzerine ittifak edebilir ki? Böyle bir şey olabilir ama ehli sünnetin genel tabiri budur. Ehli sünnet alimlerine göre rejim üzerine ittifak edilmiş olup Allah'ın ayeti iptal edilmiştir. Dikkatinizi çekiyorum. Allah'ın zina hakkındaki hükümleri iptal edilmiştir. Mantığa bakın. Kim yapmış bunu? O meşhur bilinen Ebu Hanife mi yapmış? İmam Şafii mi yapmış? İmam Malik mi yapmış? Yoksa onları eden kraldan fazla kralcılar mı yapmış? Kim yapmış? Hepsini Allah'a havale ettik. Herkes gitsin Allah'a hesabını versin. Allah'ın bir ayeti varken... Geleneklerden gelen bir şeyi Allah'ın ayeti yerine koyup, Allah'ın ayetini iptal edip dinin hükmü saymak nedir? Huzurda hesap günü giderler hesaplarını verirler. İcma konusunda ortaya atılan bütün fikirler ve deliller zandan ibarettir. Zaten bütün Müslümanların her konuda birlik olması hayaldir ve doğaya aykırıdır. Ve aynı zamanda Allah'ın akıl edin, fıkıh edin, istişare edin emirlerine aykırıdır. Allah bu ayetlerini gönderirken yarattığı insanı biliyor. Akıllar farklıdır, muhakemeler farklıdır ve onların ortaya koyacağı görüşler farklıdır. Bu nedenle oturun, kaynaşın, oturun, anlaşın, oturun, birlik olun, birbirinizi dinleyin diyor. Birbirinizi dinleyin derken illaki bir noktada mutlaka, mutlaka ve mutlaka kendinizden vazgeçip, hükümlerinizden vazgeçip, efendim işte görüşlerinizden vazgeçip mutlaka anlaşın demiyor. Anlaşırsanız iyidir diyor, tavsiye ediyor. Ama anlaşamazsanız, anlaşın amadığınız konular size emrettiğim anlaşacağınız temel konuları bozma nedeni değildir diyor. Dikkatinizi çekiyorum. Ayetlerin özünden giden anlam bu. Allah sizi farzlarda, haramlarda birleştirir. Temel hükümlerde birleştirir. Kendi mezheplerinizde yani görüşlerinizde de istişareyi emreder. Der ki istişare edin. Öyle her kafadan bir ses çıkarıp da ayrı köşelerde oturmayın. Gelin oturun, konuşun, istişare edin. Anlaşabilirsiniz anlaşın. Anlaşamazsanız bu ayrılık nedeni değildir. Efendim biz farzlarda anlaştık. Haramlarda da anlaştık ama görüşlerimizde anlaşamadık. Ee onun için ayrıldık. Farzlar da anlaştığımız halde, haramlarda anlaştığımızda da ayrıldık. Tamam bitti. Niye? Görüşlerimiz farklıydı. Bu böyle şey olmaz diye Allah dikkatinizi çok etmektedir. Böyle şey yok. Haramlarda anlaştıysanız, da anlaştıysanız kendi görüşlerinizde birbirinize düşemezsiniz. Birbirinize düştüğünüz anda sapıtırsınız, sapık olursunuz. Emrimi yerine getirmezsiniz diyor. Getirmemiş olursunuz. diyor. Özet olarak diğer ayetlerde, şimdi burada tek tek vermeyeyim. Birçok ayet var bu konuda. Ama tarihe bakarsak icma konusunda, Müslümanların, bütün Müslümanların icmasından söz etmek zordur. Ama yöresel olarak birlik oluştuğu düşünülebilir. Mesela Mekkelilerin icması, Bağdat'takilerin icması veya Arapların, Farsların, Kürtlerin, Türklerin icması, Hinduların icması gibi, Afganların icması gibi. Yani geleneklerinden gelmiş bir görüşte birleşmişler, icma etmişler. Olabilir ama bunlar dinin hükmü değildir. Tarihe baktığımızda zaten genelde Medine'nin icmaları gündeme gelir. Medine'deki fakihlerin, oradaki ilim adamlarının ortak olarak icma ettiği konular yani birleştiği konular icma konularına delil olarak geçmiştir. Halbuki Medine'nin icması Bağdat'ın icması değildir. Bağdat ayrı düşünür veya işte İranlı ayrı düşünür veya işte Anadolu'daki herhangi bir yerdeki veya Mısır'daki ayrı düşünür. O ayrı bir konu. Bu açıklamalar ışığında şöyle özet çıkarabiliriz. Ayetlerin dışında Resul adına hüküm üretmek, alimlerin, müştehitlerin, müfessirlerin, hadisçilerin, fakirlerin hükümlerine din demek, toplumun birlik olduğu yani icma ettiği konulara dinin hükmü demek, ayetlere aykırı düşmektir. Allah, Araf suresinin 32 ve 33. ayetlerine mealen şöyle diyor, de ki, Allah'ın insanlar için yarattığı süsü ve temiz rızıkları kim haram etti? De ki, onlar dünya hayatında özellikle kıyamet gününde müminlerindir. İşte bilen bir toplu için ayetleri böyle açıklıyoruz. De ki Rabbim ancak açık ve gizli kötülükleri, günahı ve haksız yere sınır aşmayı, hakkında hiçbir delil indirmediği şeyi Allah'a ortak koşmanızı ve Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri söylemenizi haram kılmıştır. Haramlardan söz edilirken helalin haram kılınmasından da söz ediliyor. Allah helal olarak hükmettiklerini ayetleriyle bildiriyor. Helal demek serbest bırakılan yani hakkında hüküm indirilmeyen anlamında değil. Dikkatini çekiyorum. Bazen öyle diye tarif ediyorlar. Serbest bırakılmayı Maide suresinin 101. ayetinde görmüştük. Hakkında hiçbir hüküm indirilmemiş. Ancak helal konusunda Allah'ın hükmü vardır. Allah helalleri sayar, şunlar şunlar sizin için helaldir der. Allah insanların değişik nedenlerle haram saydıkları şeyler hakkında hükmünü belirterek, onların haram bildikleri şeyleri helal diye belirterek kesin hükmünü vermiştir. Ayetlere dikkat edin. Ayetler o gün inerken toplumun haram bildikleri şeylere karşılık onları helal kılmıştır. Veya Yahudi ve Hristiyanların geçmişte haram bildikleri bazı şeyleri helal kılmıştır. Putperestlerin haram bildiklerini helal kılmıştır. Müslümanların geleneklerinden gelen bir şekilde bazı şeyleri kendilerine haram saydıkları için onları Allah helal kılmıştır. Bu sizin için helaldir demiştir. Serbest olarak düşünenler değildir helal hükmü. Helal hükmü serbestliği sabite haline getirmektir. Allah helal diye bir şeye hüküm vermişse artık o hüküm konusunda o konuda hiçbir şekilde Müslümanlar fikir yürütemez. Ama Maide Suresinin 101. ayetine göre serbest bırakılanlar yani hakkında helal ve haram hükmü bildirilmeyenler hakkında Müslümanlar içinde bulunduğu şartlara göre kir yürütebilirler ve içinde bulunduğu şartlara göre de değişik kararlar verebilirler. Onun için helal hükmü ayette bahsediliyorsa bu şu demektir, artık bu saatten sonra Kişiler Allah'ın helal kıldığını haram kılamaz. Yani konu üzerinde fikir yürütemezler. Ama serbest bırakılan konularda hüküm belirtebilirler. Geçmiş topluluklardan putperestler, Yahudiler, Hristiyanlar ve bugün Müslümanlar ileri geri konuşarak Allah'ın haram hükmü vermediği konularda haram hükmü verirler. Resul Muhammed döneminde putperest Arapların, Yahudilerin, Hristiyanların haram saydıkları bazı konularda Allah onlar helaldir diyerek kesin hükmünü belirtmiştir. Böylece insanlar arasında şu helal mi şu haram mı diye tartışırken ayet gelmiş helaldir demiş tartışmayı bırakın demiş bitmiş. Ayetleri doğru anlamayan Müslümanlar geçmişteki insanlarla aynı hataya düşerek kültürlerine kendilerinin haram kıldıklarını ilave etmişlerdir. Bugün 10-20 cilt yazılan fıkıh kitaplarında Allah'ın haram saymadığı hakkında ayet olmayan o kadar çok konuda haram hükmü sayılmıştır ki ve sayılmaktadır ki şaşırır kalırsınız. Nereden çıkardılar bunları diyebilirsiniz. Hani delilleri nedir diye sorduğunuzda delil sadece alimlerdir. Müştehitlerdir, fakihlerdir, fetva makamlardır. Sorduğun zaman delili onlara gösterirler. Onlar delil mi diye sorduğun zaman da yani insanlar delil olur mu Allah'ın dinin hükmünde diye sorduğun zaman sen alimleri, müştehitleri, fakihleri, fetva makamlarını kabul etmiyor musun? Sen sapık mısın diye hemen resti çekerler. Allah dinin hükümlerine hiçbir insanı delil göstermemiştir. Asla böyle bir şeyi de kabul etmez. İnsan önce kendi yerini, haddini, hududunu bilmek zorundadır. İslam'ın hükümlerine hiçbir insanın delil olma hakkı yoktur. Kim buna inanır kabul ederse Allah'ın azabından asla ve asla kurtulamaz. Allah'ın helal ve haram olarak hüküm vermediği konularda insanlar ahvali şeriatlerine göre yani şartlarına göre fikirler ileri sürebilirler. Orada Allah'ın hükmü yoktur. Geçici hükümler verebilirler. Hükümlerine haram diyemezler. Verdikleri hükümlerin hiçbiri İslam'ın hükmü olmaz. Sadece Allah'ın serbest bıraktığı alanda haklarını kullanmış olurlar. Sadece Nisa suresinin 58 ve 59. ayetlerine göre Müslümanlara yönetici olanların hükümlerine uymak zorunludur. Bunun da nedeni verdikleri hüküm değil bu kişilerin yöneticilere uymanın emredilmiş olmasıdır. Yani oradaki itaat hükme değil emiredir. Ulul emri min küm onadır. Haramlarda ruhsat ve azimet, ruhsat herhangi bir konuda zorda kalmak, zorluğun insan hayatını etkileyecek durumda olmasıyla haram sayılan şeylerin yenilebilmesi, içilebilmesi, yapılabilmesidir. Düşünme, fikir üretme, inanma konusunda ruhsat yoktur. Yani ruhsat var diye siz inanma konusunda, fikir üretme konusunda vazgeçemezsiniz yani. Çünkü bunlar insanların göremeyeceği, hükmedemeyeceği yerlerde teşekkür eder. Düşünme, fikir üretme, insan beyninde inanma, beyin ve kalpte varlığını sürdürürken hiç kimse kişilerin beynine, kalbine giremez. Ancak ölüm tehlikesi ile zorlandığında insan düşüncelerini ürettiği fikirleri kalbinde olanlara açıklamayabilir. Hatta tersini de yapabilir. Yani böyle inanmıyorum da diyebilir. Man suresinin 106. ayetinde mealen şöyle deniliyor. Kim iman ettikten sonra, Allah'a inkar ederse kalbi iman ile dopdolu olduğu halde inkara zorlanan başka kim kalbini kafirliği açarsa işte Allah'ın gazabı bunlardır. Onlar için büyük bir azap vardır. Ayetin Ammar bin Yasir olayı üzerine gönderildiği söylenir. Ammar genç bir delikanlıdır. Gözlerinin önünde annesi babası öldürülmüş, kendisi de inkara zorlanmıştır. Ölüm korkusuyla inancını inkar edince serbest bırakılan Ammar ağlayarak Resulü Muhammed'e gelip olayı anlatır. Gelen ayetle Ammar sakinleşir. Allah ayetinde kişi zorlanarak inancını inkar etmişse sorumlu değildir demektedir. Halbuki kişinin inkarı büyük suçtur. Maide suresinin 3. ayetinde mealen kim gönülden günaha yönelmiş olmamak üzere açlık halinde dara düşerse haram sayılanlardan yiyip içebilir çünkü Allah çok bağışlayıcı ve çok esirgeyicidir denmektedir. Bu ayette Allah haramları sayar öncesini yazmadım ben. Bu ayetin öncesinde Allah haramları sayar yasaklara uyulmasını ister ancak bir istisna getirir. İnsan zorlanmış dara düşmüşse yemesinde içmesinde günah yoktur. Ne demek dara düşmek veya zorlanmak? Dara düşmek zorlanmak, açlıktan dolayı ölüm tehlikesi yaşamak veya başkalarının baskıları öldürme tehditleriyle yemeye içmeye zorlanmasıdır. Müslümanların hayatında bu tür şeyler olabilir. Kişinin kalbinde haramı işlemek gibi bir kasıt yokken hayatını zorlayan durumlarda yaşamak için haramı işleyebilir denilmektedir. Açlık konusunda açlığın derecesi açken ne kadar yiyebilecek içebileceği konusunda Müslüman ilim adamlarının farklı düşünceleri vardır üç gün aç kalmak ölecek duruma gelmek gibi bu durumda kişi açlığını giderecek kadar yemek içmek Hatta üç günlük yiyecek ayırmak hakkına sahiptir diyenler var Allah ayetinde darda kalmanın sınırlarını şartlarını belirtmemiştir Yine darda kalanın haramlardan ne kadar yiyip içebileceğini belirtmemiştir. O nedenle Müslüman ilim adamları bu konular üzerinde fikir yürütmüşlerdir. Ancak konu nihayetinde darda kalanı ilgilendirir. Bu yönde kişi imanı doğrultusunda kendisi karar verecektir. Diyelim ki mesela Allah ne diyor? Vusatınıza göre diyor sorumlusunuz. Mesela benim vusatım diyelim ki iki gün aşk müsait. Üçüncü gün öleceğim. Bir fakite de dedi ki burada aşk alma sınırı beş gündür. Beş gün sonra siz yiyip içebilirsiniz. E ben üçüncü gün ölürsem ne olacak? Benim aşk kalma sınırımı fakir biliyor mu ki? Veya müştehit biliyor mu ki yani? Ona ben karar vereceğim. Fakir beş gün diyebilir. Nitekim bugün açlık kremine gidiyor insanlar. Bakıyorsunuz 25-30 gün yaşayan var. Veya tersini yapanlar var. İki gün aç kalamayanlar var. Onlar da su içiyor yani. Sadece yemek yemiyorlar. Hör güçten yiyorlar. Aynı şekilde baskıyla, zorla, ölüm tehdidiyle yedirilip içirilmek veya gençlik yıllarımızda gördüğümüz düğün dernek sırasında arkadaşlarının bir insanı içki içmediği, içmek istemediği halde yatırıp zorla ağzına boşaltıp içirmek durumları hakkında ilim adamları ne söylerse söylesin, nihayetinde kişiyi ilgilendirecek, kişi imanı doğrusuna kendisi karar verecektir. Allah bu noktada Müslümanları özgür bırakır. Çünkü zorda kalanın durumunu en iyi zorda kalan bilir. Aç kalanın durumunu en iyi aç kalan bilir. Orada kişi imanıyla olayı kendisi ikrar edecek, kendisi tekrar edecek, kendisi tefekkür edecek ve ona göre karar verecektir. Ama amacı günaha girmek olmamak koşuluyla. Kalbinde öyle bir şey olmayacak. Hani bazen uyanıklık yap, ya burada nasıl ruhsat var deyip hemen harama yapışırsa, niyetinde böyle bir şey varsa... Zaten onun kalbini Allah biliyor, ona göre hesaba çeker götürür, bizi ilgilendirmez. Biz çünkü kalbini yarıp bakamayız ki. Müslüman ilim adamları ise düşünceleriyle Müslümanlara yol gösterirler. Onların kanaatleri İslam'ın kesin hükmü değildir. Onların kanaatlerini İslam'ın hükmü saymamak koşuluyla onlardan istifade etmek Müslümanlar için daima iyidir, daima hayırlıdır. Haram sayılanların belirtilen şartlarda yenilip içilmesine ruhsat denilmiştir. Ruhsatı kullanan kişi haramı helal kılmış değildir. Harama haram demiş sadece Allah'ın verdiği hakkı kullanmıştır. Ruhsatın karşısında azimet denilen bir kavram üretilmiştir. Azimet darda kalındığı anda kendini Allah'a adayarak ölse de haram yiyip içmemektir. İnsan hayatı terkiye girdiğinde ruhsatı kullanmayıp azimete sarılmanın olmayacağı kanaatindeyim. Böyle bir şey olmaz diyor Zira insan kendi canı bile olsa Allah'ın verdiği canı öldüremez. Allah için bile olsa kendisi öldüremez. Eğer Allah insanın canına, kıymasına izin vermiş olsaydı ruhsat açılımını vermezdi, getirmezdi. İnsanlar darda kalınca haram sayılanları yiyip içmez, yapmaz. Bu yolda ölerek denildiği gibi Allah katında değerli bir noktaya gelirdi. Ancak Allah diyor ki darda kaldığınızda Haram saydıklarımdan yemenizde, içmenizde günah yok. Hani ayet şöyle devam etseydi mesela. Kim gönülden günaha yönelmiş olmamak üzere açlık halinde dara düşerse haram sayılanlardan yiyip içebilir. Çünkü Allah çok bağışlandır ve çok esirgeyendir. Ancak darda kaldıklarında sabredip yemeyenler, içmeyenler, bu uğurda hayatlarını feda edenler daha hayırlıdır demiş olsaydı ayet. Amenna o zaman azimetten söz edebilirdik. Böyle olsaydı. Azimet olabilirdi ama insan canının önemine işaret eden, onun öldürülmesini yasaklayan ayetler varken haram sayılanlar can tehlikeye girince yenilir, içilir, yapılır. Kişinin bu hakkı kullanması sanki Allah'ın insana tanıdığı hakka karşı gelmesi gibidir. Böyle algılanamaz. Onun için hakkın kullanılmaması değil, bilakis hakkın kullanılması Allah'a uymanın bir göstergesidir. Biz bu. Allah'a olan imanımızı göstereceğiz diye, bu yolda şehit olacağız diye, ki şehitli kavramı aynı bir konu, şehit olacağız diye, Allah'ın verdiği ruhsatı kullanmamak, Allah'a uymamaktır. Azimet değil. Çünkü Allah kişinin canını öldürmesini, bilerek ve isteyerek öldürmesini asla kabul etmiyor. Mekruh. Müslümanların dilinde, kültüründe mekruh diye bir kavram var. Ayrıca fıkıh kitaplarında mekruh hükümlerinden söz edilir. Ancak mekruh hükmü ile haram hükmü arasında fark var. Mekruh iyi görülmeyen keri yani olumsuz görülen anlamındadır Müslüman ilim adamlarından bazıları harama giden yollar haramdır deyip kestirbatmıştır. batmıştır Halbuki haram yolunda yürümek haram olan şeylere yakın olmak haram işlemek anlamında değildir konunun içinde belirttiğim gibi haram hükmünü kesin olarak Allah verir gönderdiği ayetlerde açıkça haram kelimesiyle haram olanlar sayılır İştahatla, yorumla hiçbir şey haram sayılamaz. İştahatla haram saydığımız şeyler, dillerimizin eğip bükerek söylediği şeylerdir. Resul Muhammed, insanların haramla olan ilişkilerine anlam katacak bir tanım getirmiştir. Resul Muhammed'den gelen açıklama şöyledir. Bir çoban düşünün, sürüsünü sürekli kendine yasaklanmış bölge yakınlarında dolaştırıyor. Bu durumda sürüsüne hakim olamayıp sürünün yasak bölgeye girmesine engel olamaz. Onun için yasak bölgenin uzağında durması kendisi için iyidir. İnsanın iradesi çoban, nefsi ise sürü gibidir. İnsan iradesiyle nefsini haramlardan ne kadar uzak tuttu o kadar iyidir. Değilse nefsi her zaman yasak olanı işleyebilir. Resul Muhammed'den gelen bu açıklama gerçekten çok anlamlıdır. Bir insan neye çok yakınsa onunla temas kurması mümkündür can halindedir ne kadar uzak durursa o kadar da güvenlidir Rasul'ün bu açıklamasıyla geliştirilen mantıkla mekruh kavramı ortaya çıkarılmıştır mekruh yani kerih görülen olumlu karşılanmayan durumdur insanın harama yakınlaşması iyi bir şey değildir Evet yakın olmak açıkça haram değildir ama iyi bir şey de değildir O nedenle kişi haramla kendi arasında bir tampon bölge oluşturmalıdır. Bu tampon bölgeye mekruh bölgesi denir. Mesela insanı zinaya düşürecek ortamlardan uzak durmak, açıkça haram işlenen yerlere gitmemek gibi alınacak tedbirler tampon bölgenin oluşturulmasıdır. Müslüman ilm adamları tampon bölgeyi kendi arasında ikiye bölerek iki kavram üretmişlerdir. Tahrimen mekruh, tenzihen mekruh. Yani haram bölgesine daha yakın bölge, haram bölgesinden uzak helal bölgesi İçerisinde olan haram bölgesinden daha uzak bölge. Tahrim yasaklanmış bölgeydi yani haramlardı. Tenzi ise kirlilikten, pislikten arınmış bölge yani helal bölge anlamındaydı. Tamamıyla helal olan bölge tenzihen mekruh bölgesinin dışında olan bölge bu tanıma göre. Ancak açıklamalara dikkat ederseniz hangisi olursa olsun ister tahrimen mekruh ister tenzihen mekruh bölgesi temelde helal bölgedir. Yani haram olmayan bölgedir. İnsan harama düşmemek için helal bölgesinden kendisine tedbir alanı açar. Tabii bu tanımlar, anlatımlar ilim adamlarının ortaya koyduğu tanımlardır. Değilse açıkça net bir şekilde tahrimen mekruh, tenzihen mekruh bölgesinin sınırları belirlenmiş değildir. Bu noktada çok farklı fikirler, hükümler vardır. Nihayetinde iştahaden verilir. Fikirler, hükümler üzerinde durmak istemiyorum. Anlatmak istediğim ortaya konulan metodik yaklaşımın mantığıdır. Metodik yaklaşımın mantığında mekruh bir şeyi yasaklamak değil, helali haram kılmak değil, helal bölgemizde kendimize haram arasında bir bölge oluşturmaktır. Bu konuda önemli olan Müslümanların inançları, bilgileri dolusunda haramlarla aralarına mesafe koymalarıdır. Bu durum özel bir durumdur. Onun için Müslüman ilim adamlarının konu hakkındaki söyledikleri fikir açılım olarak iyidir ama bağlayıcı da değildir. Haramlarda hikmet aramak Müslümanların zayıf oldukları dönemlerde Müslümanlar Allah'ın bildirdiği her hükmün arkasında bir hikmet aramışlardır. Genel kanıya göre Allah hikmetsiz hiçbir şey bildirmez. Bu yargı doğrudur elbette hikmetsiz hiçbir şey bildirmez. Ancak Müslümanların Allah'ın bildirdiklerinde aradıkları hikmet noktaları Allah'ın murad ettikleri değildir. Mesela Allah bir şeyi haram kılmıştır. Allah haram kılarsa mutlaka bir hikmeti vardır. Allah kötü pis şeylere haram eder deyip her haram kılınan şeylerde insanlara zararlı olacak şeyler ararlar. Mesela Allah domuz etini haram kılmıştır. Öyleyse domuz eti şöyledir böyledir gibi yorumlar yaparlar. Dünyada 7 milyar insan yaşamakta ve bunların neredeyse 5 milyar domuz eti yemektedir. Domuz eti yiyenlerin domuz gibi kıskanç olmaması iddia edilir. Halbuki domuz eti yiyen toplumlardan bazıları Müslümanlardan daha çok eşlerine kıskanırlar. Sıkıyorsa bir yanaş ne yaparlar? Allah dünya yaşamının bir sınav olduğunu bildiriyor. Sınav hangi konularda nasıl olacaktır? Bu soruya karşılık Allah'ın bizi deneyeceğini bildirdiğini görmekteyiz. Emirlerine uyup uymamakla Müslümanlar denenmektedir. Allah Resulleri aracılığıyla insanlara uyup uymayacakları kuralları bildirmiş. Hatta bazı konularda önceden bildirdiği kuralları değiştirmiştir. Bu yönde Allah bize bilgiler veriyor. Mesela geçmiş bir topluluğa helal kılınan bir şey, sonraki topluğa haram, Geçmiş bir topluluğa haram kılınan bir şey, sonraki topluluğa helal kılınmıştır. Eğer biz Allah'ın helal kıldıkları temizdir, haram kıldıkları pistir diye genel bir sonuca varırsak şunu demiş oluruz. Allah geçmiş toplulukları helal kılıp Resulü Muhammed'e haram olarak bildirdiği şeylerde hata etmiştir. Geçmiş toplulukları pis bir şeyi helal kılmış, biz de düzeltmiştir demek isteriz. Böyle bir şey olabilir mi? Tersini de düşünün. Allah geçmiş topluluklara haram kıldığı bir şeyi Müslümanlara helal kılmıştır. Mesela Yahudilere haram kılınan bir şey Müslümanlara helaldir. Şimdi bu durumda Yahudi alimleri kendilerine haram kılınan şeydeki pislikten söz ederken Müslüman alimler, Müslüman ilmi adamları kendilerine helal kılındığı için temizliğinden mi söz edecekler? Yani ikisi karşı karşıya oturacaklar. Yahudi alimi diyecek ki şu nedenle hikmeti şudur, şöyle pistir, şöyle rezildir, şöyle bilmem nedir diyecek. Müslüman alimi diyecek olur mu öyle şey, buna Allah helal kılmıştır, şöyle temizdir, böyle temizdir diyecek. Böyle bir tartışmanın içine girecek. Böyle bir şey olabilir mi? Allah'ın size pis olanlara haram kılmıştır sözü, haram kılınanlardan bazılarının pis olduğuna işarettir. Ama o pislik Allah'ın yarattığı şeylerde değildir. Mesela domuz eti haramdır. Burada pis olan domuz eti değildir veya domuz değildir. Biz domuz haram diye domuza pis dersek Allah'ın yarattıklarına da pis demiş oluruz. Halbuki Allah'ın yarattıkları hiçbir zaman pis olmaz. Allah bir şeyi haram kılmışsa altında bir neden yatar. Bu nedenler Allah'ın emrine itaat edip etmemekle insanların imtihan ediliyor olmasıdır. İnsanların haram edilenlere karşı aşırı düşkünlüğü, haram edilen şeylerle ilgili insanların farklı düşüncelere sahip olmasıdır. Mesela cumartesi günü Yahudilere balık avlamak yasaklanmıştır. Cumartesi günü balık avlanmanın pisliği ne olabilir ki? Ayetin devamında biz nedeni görüyoruz. Yahudiler Allah'ın emirlerini uygulamada çıkarlarına uygun tevil yapıyorlar. Nitekim cumartesi günü yasağı içinde Yahudiler tevil ederek, cumartesi günü dereden akıp giden balıkların önünü çevirmişler, balıkları pazar günü avlamışlardır. Allah insanların kalplerinden geçenleri bilmektedir. Onları denemek İçlerindeki pisliği ortaya çıkarmak için hükümler göndererek deniyor. Ali İmran suresinin 179. ayetinde mealen Allah şöyle diyor. Allah müminleri bulunduğu durumda bırakacak değildir. Sonunda murdarı temizden ayıracaktır. Bununla beraber Allah size gaybı da bildirecek değildir. Fakat Allah elçilerinden dilediğini ayırt eder. O halde Allah'a ve Resullerine iman edin, Allah'a ve Nebilerine iman edin. Eğer iman eder, takva sahibi olursanız sizin içinde büyük bir ecir vardır. Ayette görüleceği gibi Allah'a inanıyorum diyenler arasından sözle inandığını söyleyip asılda kafir olan yani münafık olanları ayıracaktır. Ayette. ayette söz edilen temiz, saf, halis müminlerdir, murdar yani pis ise münafık olanlardır. Allah hükümler göndererek iman edenlerle münafıkları birbirinden ayırır. Nitekim savaş emrinde, kıble değişiminde ve birçok yerde Allah münafıkları müminlerden ayırmıştır. Helal ve haram kılınanlardaki asıl hikmet budur. Pisi temizden ayırmak, pisi işaret etmek, pisliği göstermek asıl neden budur. Size Allah bir haram hükmü verir, içinizdeki pisliği çıkarır. O içinizdeki pislik nedir? Allah'a itaat düşüncesindeki saf, hali, samimi, ihlaslı imanın olmamasıdır. Sizin tam damarınıza basar, sizin çok hoşlandığınız, çok iyi bildiğiniz veya çok iyi böyle üzerine düşkün olduğunuz bir şeyi size haram eder. Bakalım ne yapacak diye. Ne yapacaksınız? İşte orada içinizdeki pislik çıkar. İçinizde Allah'a karşı bir isyan varsa hemen anda çıkar. Böyle şey olmaz dersiniz ve uygulamazsınız. Veyahut da ona uymamak için değişik teviller ararsınız. Bugün taksitli satış Vadeli satış konusunda Müslümanların bu riba mıdır, değil midir, bu faiz midir, bu değil midir diye bir sürü fetva aradıkları gibi mesela. İşte asıl hikmet budur. Pis'i temizden arındırmak, temiz bir Müslüman toplum oluşturmaktır. Ayetlerde haram hükümlerin verilmesi, o pisliği ve o temizliği ortaya çıkarmaktır. Değilse bildirilen hükümlerde bizatihi pislik yoktur. Nihayetinde alkol bile yararlı olan şeyler arasındadır. Oradaki pislik kişinin beyninde, beynini uyuşturacak şekilde kullanılmasıdır. Böyle bir kullanmaya neden olacağı için içilmesinin yasaklanmasıdır. Böylece içkiye düşkün toplum sınanmış ayaşlar ay müminlerden ayrılmışlardır. Veyahut da ayyaşlıklarından müminliğe dönmüşlerdir. Nitekim içki geldiği zaman, Rivayet edilir ki Medine sokaklarında içkiler dere gibi akıyordu. Neden? Çünkü o güne kadar Müslümanlar içiyordu ve en çok içenlerden birisi de Ömer'di. Öyle rivayet edilir. Ama içki gelince herkes evindeki içki küplerini sokağa boşalttılar. Böyle denir. Tarihi rivayette. Orada olmadığım için tam kesin böyle mi bilmiyorum ama böyle diye rivayetler var. Onun için hiçbir zaman haram kılınan şeylerde pislik aramayalım. Pislik haram kılınan şeylerde değil, haram kılınan şeylere karşı insanların tutum ve davranışlarındadır. Mesela bir şeyi hani bir insanların düşkünlüklerini anlamak için bir şeyi yasakla bakalım. Yasaklar yasak olmayanlardan daha caziptir. Neden? Çünkü şeytan insana sürekli isyan etme aşkı veriyor içinden. Hani diyor ya, onların kan damarlarında dolaşacağım, arkalarından, önlerinden, sağlarından, sonlarından geleceğim, onları Allah'a itaat duygularını ortadan kaldıracağım diyor ya, işte o pisliktir. Allah yasağı kor, kişi şeytana mı uyuyor, Rabbine mi uyuyor, tespit eder. Hani sağ olasın mı diyelim, iyi ki yaptım mı diyelim bilmiyorum da örnekleyelim. Özel laikliğe aykırı olan suçlardan dolayı cezalandırılacak konu olan yasa olan 160 maddeyi kaldırdı. Aa bir baktık Müslümanlara yasa yok diye ya artık hiç laikliğe aykırı davranışta bulunmuyor. Tam tersine laikliğin havarisi oldular. Bir zamanların laikliğe aykırı davranışlarından dolayı takip edilenler, efendim tutuklanacak olanlar, efendim ceza yiyecek olanlar, laikliğe aykırı konuşmalar yapanlar bugün özellikle laikliğin havarisi oldular. Düşünebiliyor musunuz? 70'li yıllardan 80'li yıllardan tanıdığımız arkadaşlarımız var. Laiklik aleyhine konuşanlar var sürekli. Bugün bakıyorsunuz bu insanlara 163. madde kaldırıldı ya artık mesele kalmadı. Demek ki sır... 63. maddedeymiş. Hikmet de oradaymış. yani. o var diye konuşuyormuşuz. Yasalara aykırı olmak için konuşuyormuşuz. Bir baktık yasayı özel Kaldırı verdi 93 yılında. Pardon, 90 yılında mıydı? Deydi. Ben çıktıktan sonra cezaevinden kaldı verdi. Ondan sonra iş bitti. Müslümanlar laikliğin hikmetlerinden söz etmeye başladılar. Hatta Müslümanların lideri sayılan birisi de gitti. Arab ülkelerinde, Arap Baharları'nda laikliği demokrasiyi anlat verdi. Laikliğin demokrasinin faziletlerini anlat Vaaz verdi meydanlarda. Haram, ruhsat, azimet, mekruh, haramlarda hikmet arama anlatımlarımızdan sonra Allah'ın neleri haram kıldığı konusunda ayetlerinden giderek konuyu genişleteceğiz inşallah. Tabi bugün değil, bugün buraya kadar diyelim. Önümüzdeki haftadan itibaren Allah'ın neleri haram kıldığı, bu haramların Günümüzde algılayışının ne olduğu, tarihi süreç içerisinde ne şekilde nasıl değerlendirildiği, değerlendirilmekte olduğu noktalarında meseleler üzerinde duralım inşallah önümüzdeki haftalarda. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Size iyi geceler diliyorum. Allah'a emanet olun.